62. Konu, Kadisiye Savaşı'nda Numan bin Mukarrin ve arkadaşlarının Rüstem'i dine davet etmeleri, saat bin Ebi Vakkas içlerinde Numan bin Mukarrin, Furat bin Hayan, Hanzele bin Errebi, Ettemimi, Utarit bin Hasib, Eşe bin Kays, Mu'ir bin Şub ve Am bin Madikerb gibi kumandanlarında bulunduğu bir grubu onu İslam'a davet etmek üzere Rüstem'e gönderdi. Rüstem onlara sizi buralara kadar getiren şey nedir? diye sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler, Allah sizin memleketinizi bize vereceğine, kadınlarınızı ve çocuklarınızı esirlerimiz yapacağına ve mallarınızın da bizim olacağına dair söz vermiştir, İşte bundan dolayıdır ki buralara kadar geldik, bütün alacağımızı bize vaat ettiğinden ötürü buraya geldik, biz bunlarda zerre kadar tereddüt etmeyiz, Gerçekten de Rüstem daha önce rüyasında gökten bir meleğin yere inerek Fars ordularının silahlarını mühürledikten sonra bunların hepsini Hazreti Peygamber'e verdiğini, Hazreti Peygamber'in de bu silahları Hazreti Ömer'e verdiğini görmüştü.